Gizel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın Gizel merhaba. Günaydın, günaydın. Merhabalar. Merhabalar herkese. Evet, biraz evet. gecikmeli geldik ama uzatacağız. Çok Önemli yoğun bir, bir baskısı var haberlerin. Yani Farkı yetiştirilemiyor yani. Karikatürlerin de öyle ama. Evet, evet. eminim. Bu kez e, bu hafta ilk defa tamamen e, hani Canto bildiğin diyorsa şahit mutlu olacağı bir program yapacağız. Çünkü bütün karikatürlerimiz yerli ve milli. Aa, çok güzel. <gülüyor> Böyle Şeyde e, zamanda, Artı e, Samsun'dan e, Çarşamba'dan dinleyicimiz e, Sevgili Turgut Çeviker o da beni e, Biraz eleştirmişti çok fazla yabancı e, Karikatüre yer veriyorsun diye e, Bu hafta Hepsi yerli e, Ama yani Bizim karikatürcülerimiz kendi işlerine Yani daha doğrusu Ülke işlerine çok fazla kapandıkları için dışarıya fazla bakmıyorlar. Ben de biraz dış olaylarla da ilgiliyim. E i̇çeride de çok fazla olay olmayınca gerçekten değil mi? Evet tabii. E, o zaman da yani çizilebilecek olay olmayınca. <gülüyor> ya da çizmek kolay olmayınca demek lazım. Bunun sonucu olabiliyor. <gülüyor> Bilmiyorum onu siz söylediniz ben söylemedim. Okay. Karikatürcü çünkü <gülüyor> Yılmaz cesurdur. Ee, bu hafta ne oldu biliyor musunuz? Sanki böyle adalet konulu bir yarışma tertip edildi Türkiye'de. Ve hemen hemen bütün karikatürcülerimiz bu konuya e, fırça e, salladılar mı denir artık? Ne, ne, ne diyeceksek. E, herkes verdi Tabi tek konu adalet de değildi. Ekonomi de vardı, Suriye ile savaş durumu falan da vardı. Ama önce adalet. Evet. Ee, Nuhsal Işı'nın e, fırçasından muhteşem bir karikatür var. Sanki e, haftayı ve geçmiş haftaları da özetleyen bir karikatür bu. İki polis memuru e, gözleri bantlı o adalet tanrıçası Temis'in e, kollarına girmiş onu apar topar götürüyorlar. Evet, bir elinde terazi bir elinde kılıç, kılıç var evet e, tipik işte o e, sembol simge adalet tanrıçası temiz e, onu tutuklayan polisler ise oldukça öfkeli böyle izinsiz adalet dağıtıyormuşsun yürü bakalım diye alıp e, götürüyorlar çok fantastik bir karikatür bu e, Nusat Işın'ın ki bence yani nerede görülmüş ki adalet dağıtmaya kalkanların tutuklanması düşünebiliyor musunuz? ...var mı öyle bir şey? Ee, Adalet dağıtmaya kalkınan, kalkanlar... ...tutuklanacak, haklarında soruşturma... ...açılacak, hiç olacak şey mi? Hiç, yani nereden aklına gelmişse... ...hiç anlamadım ben i̇şte böyle e, Karikatürcüler diyorum ya... ...fantastik böyle bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Leman dergisi de geçen hafta... ...kapağında oldukça fantastik yine... ...gerçek üstü bir karikatürle çıktı. Tuncay Akın e, ...çizmiş sanıyorum bunu. E, kapakta... E, ...Leman başlığının hemen altında... ...hepimiz gezideydik hashtagini... E, ...görüyoruz... E, ...ve e, karikatürde de... ...bir mahkeme salonu var... ...hakimlerin karşısında yargılanan dört kişi... ...seçebiliyoruz... ...işlerinden ben e, Yiğit Aksaoğlu'nu... ...Mücella Yapıcı'yı ve Osman Kavala'yı... ...tanıyabildim... ...arada biri daha var... E, ...bu dördüncü kişi Anonim de olabilir veya... E, ...Hakan Altınay da olabilir Can. bilemedim... He, ...efendim... ...can, Öyle mi? Can Atalay'da Can Atalay. olabilir... ...olabilir... Ee, herkes olabilir. <gülüyor> Fakat daha önemlisi karikatürde bu yargılananların yargılananların arkasından mahkeme salonuna son anda böyle telaşla da, dalan aktör. durum diyor. Ben de gezideydim. Müdahil olmak istiyorum diyor. İşte bu e, kişiyi, bu aktörü görür görmez sanıkların gözleri par parıldıyor. Sevinçle gülümsüyorlar. Çünkü son anda içeri girip müdahil olmak isteyen... Ee, bu aktör aslında çevresinde güvercinler uçuşan beyaz güvercinler uçuşan bir ağaç Gezi Parkı'nın ağaçlarından bir tanesi ee, dedim ya karikatürcülerimizin hayal gücü bu hafta fantezinin artık uç sınırlarında dolaşıyor evet, ya yargıçlarda biraz şaşkın vaziyette şaşkın Geziyor. ve kızgın evet. <gülüyor> ne biçim müteahil ya yani, olur mu böyle bir şey diye fantastik bir evet. fantastik karikatürde pardon Agos... nuhsal evet. ışının mikrop Ta çıkmıştı. Mikrop mi? bir e, sanal ortamda yayınlanan e, bir... Onu soracaktım e, ben de. Facebook'ta bulunan bir a Ve çok enteresan yani e, takip etmenizi öneririm. Bütün e, hafta içinde yayınlanmış olan enteresan güzel karikatürleri yayınlıyorlar. Hı hı. E, derleyip topluyorlar. Ben de ara sıra oradan e, götürüyorum. Çok güzel. <gülüyor> evet. Ee, bir de, e bir fantastik karikatürde Agos Gazetesi'nin çizeri Ohan'dan geliyor bu hafta. Ohan e, ohanesçi aşkar her zamanki o ekonomik e, anlatımıyla, yalın çizgisiyle bir tane tokmak çizmiş. Ohan Şimdi e, o yargıçların kullandıkları, hani böyle izleyicilerin sessiz kalması ya da sonunu boşaltmak için kullandığı böyle tok, tok, tok diye masaya vurunan e, tokmak var ya kürseye evet, vurdu. Adaletin tokma. Adaletin tokma, evet. Şimdi e, bu tokmağa baktığımız zaman, bu ahşap tokma, gerçek üstü bir tarafını da görüyoruz hemen. E, tokmak yani sap kısmının Bağlanma yeriyle o e, tokmak kısmının bağlantısı değişik bir şekilde birbirine e, bağlanmış. Baktığım anda onu e, Derinlerin savaş baltasına benzettim nedense. Sanıyorum han da o amaçla çizdi bunu. E, yani bir Tomahawk'a benziyor. Tomahawk, Öyle değil mi? Evet. Evet. Yani bu ta e, tokmağın sahibi kişi sanki onu kürsüye vurup e, izleyicileri susturmayacak da e, karşısındakilere fırlatacak gibi <gülüyor> e, öyle kullanacakmış gibi duruyor. Yani karikatürist Ohan Enes Şaşkan bir alet değil bir silah tasarlamış oluyor bu durumda. Adaletin e, tokmağı. E, o da yani. evet fantastik hayal gücü. Adaletin baltası olmuş olur. Adaletin baltası kafa derisi yüzmek için mi? Ya onu, öyle yapıyormuş zaman. Ama zamanda. Kızılderilerin onu tamamen beyazlardan öğrendiğini net olarak biliyoruz. Her şeyi beyazlardan öğrendiler evet. Her şey. İyi ki beyazlar var. Yani kafa derisi yüzmenin Kızılderilere ait olduğu tam bir efsaneden ibaret. Çünkü asıl İspanyol konquistadorlar e, Evet. Bir güzel derilerini yüzmüşler önce. Kemerlerini asmışlar. Evet. Güzel. İyi ki beyazız. <gülüyor> ...fantastik karikatürlere devam edecek olursak... E, ...Ankaralı çizerimiz... E, ...o da Sol haberdi e, çizmiş bunu... ...Sahit Muzur... ...çok usta e, bir e, çizer... E, ...karikatürde yine... ...bir mahkeme heyeti görüyoruz... E, ...kürsünün başında... ...üç tane, e, üç yargıç oturuyor... ...ortada... E, Ortadaki mahkeme başkanı olsa gerek değil mi o? Elindeki kağıtlara bakıyor. Evet. Muhtemelen kararı okuyacak, bir şeyler okuyacak ama elindeki o A4 sayfalarından pek e, e, neyi okuduğunu, ağzını oynatıp oynatmadığını göremiyoruz. Sanki birini bekliyor gibi bir e, havası var. Kimi bekliyor? İşte karikatürün fantastik tarafı da tam burada. E, zira mahkeme heyetinin arkasında fakat onlardan daha yüksekte... E, ...haşmetli bir... ...koltuk duruyor, böyle altın varaklı... ...kırmızı Taht kadife şey kumaşlı ya. değil mi? Yani böyle... E, ...baya tam bir saltanat koltuğu... ...fakat koltuk boş... ...sahibi henüz gelip e, yerini almamış... ...mahkeme heyeti herhalde... E, ...üzerlerinde duran bu koltuğun sahibinin... ...gelip yerini almasını... ...ya da kararı onlara bildirmesini bekliyor... ...olmalı değil mi? Evet, yani olacak güzel. iş mi bu şimdi? ...sınıf falan tanımıyor... ...karikatürcülerin hayal dünyası... ...fakat... ...bütün karikatürcülerimiz öyle değil... ...bazıları hayal dünyasından uzaklaşıp... ...gerçek dünyaya da dalıveriyorlar... İşte o zaman ne oluyor biliyor musunuz... ...bu kez... E, ...sanatçıların karikatürlerinde... ...yer alan kahramanlar... ...fantezi dünyasına... ...taşıyorlar bizi... Hmm. ...işte şimdi e, çok uygun iki örnek seçtim... ...ilk karikatürü... Halim Kutlu adlı bir e, dostumuz, karikatürcümüz çizdi. O da oldukça basit ve yalın bir anlatım tarzı. E, çarşıda yürüyen bir adam. Çevrede e, çeşitli sebze, meyve e, tezgahları var. Tezgahların arkasında bıyıklı e, satıcılar, tezgahtarlar var falan. Tipik bir çarşı manzarası. E, ve yürüyen adam. Başında föd çapkası, boynunda atkısı var. Orta sınıfa mensup olsa gerek elinde diye. de filesi. evet elinde de boş bir file dikkat boş bir file, file evet. boş evet e, ve çevredeki e, tezgahlara ve satıcılara hiç bakmadan dimdik yürüyor yürürken de kendi kendine konuşuyor yani daha doğrusu kendi kendine delkinde bulunuyor ne diyor Enflasyon yüzde on enflasyon yüzde enflasyon yüzde enflasyon %12. Biraz önce ben simit tezgahının yanından geçerken de aynı şeyi yaptım. Enflasyon, iki lira olmuş simit. Evet. Bir liraydı. <gülüyor> enflasyon yüzde enflasyon yüzde Yani hakikaten yarıyor, işe yarıyor. Simit almadan gelebildim buraya. Abi çok iyi. Yani ee, milli. Şimdi ikinci gerçekçi karikatür, bunu da e, Milliyet Gazetesi'nin çizeri Ercan Akyol e, dostumuz çizdi. E, karikatürde sıkça görmeye alışkın olduğumuz bir görüntü var. E, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan basınımızın karşısına geçmiş, e, Necip basınımızın kendisine doğru uzatılan mikrofonlara doğru e, konuşuyor daha doğrusu bir eli ceketinin cebinde diğer elinin işaret parmağını da sallayarak saygın basınımıza ayar veriyor ve savaş durumu ile ilgili bilgilendiriyor. Ruslarla savaşmadan Suriye ile savaşmaya çalışıyoruz diyor. Demiş. Dememiş aslında. Yani <gülüyor> Ercan Akyol e, hayal dünyasından uzaklaşmayı başaran nadir karikatürcüler, karikatürcülerimizden biri e, şu an İblit'te olanları özetlemeye e, çalışmış Ruslarla savaşmadan Suriye ile nasıl savaşılır Vallahi, e, bu ilk değil galiba değil mi 1957 miydi 58 miydi e, yine e, Sovyetlerle o dönem savaşmadan Suriyeyle savaşmaya girişmişiz Adnan Menderes dönemi hmm, hatırlamıyorum ben yedi sekiz yaşındaydım, ben de hatırlamıyorum ama böyle şeyler okudum. <gülüyor> yalan o zaman, yalan haber. <gülüyor> yalan abi. Peki, o zaman tekrar karikatürcülerimizin fantastik dünyasına dönelim. Bu haftanın son karikatürünü de Hazır Savaş'tan söz açmışken... ...Kürşat Zaman'ın savaş konulu fantastik ama bir o kadar da anlamlı ve... Benim için etkili e, karikatürünü anlatmak istiyorum. Karikatürde e, bir kıraathanede veya çay bahçesinde oturan ve gazetesini okumaya çalışan bir vatandaş. Tipik normal bir vatandaş görüyoruz. Çay bardağı, diğer aksesuarlar, kül tablası, sigara paketi hepsi masanın üstünde. E, buraya kadar her şey normal. Normal olmayan adamın gazetesi. Şimdi adamcağız <gülüyor> gazetesini açmış okumaya çalışırken... ...gazetenin içinden kendisine doğru... ...bir asker miğferi... ...bir mermiler... ...kan damlacıkları falan fır, fışkırıyor... ...fırlıyor. Şarapnel parçaları. Evet, şarapnel an, parçaları olabilir. Adam dehşet içinde gazeteyi okumaya çabalarken... ...bir yandan da kafasını eğerek... ...kendisini o gazeteden... Fırça, ...fışkıran nesnelerden... ...korumaya çabalıyor. Tamamen gerçeküstü... ...fantastik bir karikatür... ...Türşat zaman bu karikatürünü sosyal medyada yine paylaşırken sayfasında kısa ironik bir not düşmüş. İzninizle aynen okumak istiyorum. İronik bir not bu. Bu ülkedeki zenginlerin ve siyasilerin çocukları medyada kendilerine yer bulamıyorlar. Ortada görünmüyorlar, isimleri ise hiç duyulmuyor. Ne kadar mütevazılar... Varsa yoksa fakir fukaranın çocukları o kanalda bu kanalda. Hepsi de genç ve yakışıklı. Her gün üçünün beşinin ismi boy boy fotoğraflarıyla beraber yer buluyor gazetelerde. Televizyonlarda orada burada. Çerçevelenmiş resimleri öpülüyor yüzlerce kez. Bir de bu satılmış basın zenginlerin ve gücün elinde derler. Yalana bak. Böyle bir not düşmüş bu güzel karikatürüne Gürşat Zaman. Ee, başta da dedim ya karikatürcülerimiz bir hayal dünyasında yaşıyorlar. Evet yerli ve milli karikatürcülerimiz evet. özellikle. Şimdi bir küçük oylama yapalım mı? Evet ben yapalım. söyleyeyim mi gene? Evet. Ben sonuncu Kürşat zamanı seçtim. Evet, ben de en başta beri, gönlüm oradaydı karikatürleri biraz önceden görebildiğimiz için. <gülüyor> ben Çok de çarpıcı. Ben de katılıyorum ee, gene o Kürşat zamanı. Kutlayalım. Çok çarpı, yani bu gazetelerdeki militarist dili çok evet, çarpıcı bir şekilde evet, evet, evet. kan, kan fışkırıyor gerçekten bunu bu kadar iyi görsele yansıtmak çok başarılı. Evet, şey. Bu bizim açımızdan da yani açık gazetenin naciz yapımcıları açısından da her gün bu, biz bu aynı durumdayız. Yani Görüyorum masanın gazeteler... <gülüyor> üstü şaraplar parçalarıyla falan <gülüyor> durdur. Evet. <gülüyor> evet Minferi böyle... saklamış birisi. <gülüyor> Tek gazete hariç ama Yeni Şafak'ın başka manşetleri var biliyorsunuz. Evet, o, onu tamam. devam ediyor. Onu devam Belki uzatmada azıcık <gülüyor> onu da yapabiliriz senden sonra... Olur. Bu, Benim bu, için bir sakıncası yok. Yolda dinlerim. <gülüyor> bütün, bütün Türkiye haberlerinden ayrı bir şey evet, anlatıyor. Bütün sorunların bir, kökenini bulmuş. Evet. Bir haftadır. Öyle mi? Tabii. Mason. Tabii. Aa, Mason dosyasını açtı geçen bu, hafta. Bu iş dedikoduya girer. <gülüyor> ile başlamış Türkiye'de bu masonların Türkiye'yle geçirme şeyi. En son cemaat lideri Fethullah Gülen'e de bağlamışlar bugün. <gülüyor> Çok ee, başarılı. Or, oradan da artık Yahudi komplolarına falan uzar. Zaten tabii. O. O o, o ben de alın. bir külliyat var size veririm isterseniz yani o konuda. <gülüyor> tamam <gülüyor> kullanırız. Peki çok teşekkür ederiz karikatürümüzü de seçtik. Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar iyi haftalar diliyorum. İzler, hoşça kalın. İzel ile haftanın karikatürleri.